Surat-ül Yunus Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Elif, Lam, Ra İşte bunlar o hikmetli kitabın Kur'an'ın ayetleridir. فكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشري الذين آمنوا أن لهم أن لهم قد مصدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا ليس مبين İçlerinden bir erkeğe, insanları azap ile korkut ve iman edenlere Rableri katında şüphesiz ki kendileri için bir kadem-i sıdk, peygamberin şefaati bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu da kafirler, şüphesiz bu gerçekten apaçık bir sihirbazdır dediler.'' Muhakkak ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşa hükmeden her işi idare eden Allah'tır. O'nun izni olmadan hiçbir kimse şefaat edici değildir. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O halde O'na ibadet edin. Artık iyice düşünüp ibret almaz mısınız? İleyhî merdi'iküm cemiyen Allah'ı Hakk'a İnnehu yeddeul halke ثumme hep birlikte dönüşünüz onadır bu, Allah'ın hak bir vaadidir. Çünkü o, mahlukatı yaratmaya başlar, onları yoktan yaratır. Sonra iman edip, salih ameller işleyenleri, adaletle mükafatlandırmak için, onu, o yaratmayı, ahirette tekrar iade eder. Kafirlere gelince, inkar etmekte olduklarından dolayı, kendileri için kaynar sudan bir içecek, ve pek elemli bir azap vardır. Hüve el-lezii ceala şemse diya'an ve el-kamera nuran ve kadderahu menazire lite'alamu adada s-sinin lite'alamu adada s-sinin ve el-hisabi ma khalakallahu dhalike illa bil-hak yufassilu i-ayatili qawmin ya'lam Güneşi bir ışık kaynağı, ayı ise bir nur yapan, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için de ona bir takım yörüngeler takdir edendir. Allah bunları ancak hak ve hikmet ile yaratmıştır. Bu hakikatleri bilecek bir kavim için ayetleri açıklıyor. Şüphesiz ki gece ile gündüzün ihtilafında ard arda gelmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde ona karşı gelmekten sakınacak bir kavim için apa deliller vardır biha an kanu şüphesiz ki bize kavuşmayı beklemeyenler Dünya hayatına razı olup onunla tatmin olanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar var ya işte onların kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle baracakları yer ateştir. İnnellezîne <gülüyor> âmenû Muhakkak ki iman edip salih ameller işleyenler ise iman etmeleri sebebiyle Rableri onları altlarından ırmaklar akan naim cennetlerinde mükafatlandıracağı doğru bir yol üzere hidayete erdirir. De'vâhum fîhâ subhânekeallâhum ve tahiyyatuhum fîhâ selâhû. Onların duası, Ey Rabbimiz olan Yüce Allah, Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin demeleridir. Orada birbirlerine tahiye, temenni ve hediyeleri selamdır. Dualarının sonu ise, Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demeleridir.